İlhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Merkezi'nin talebi üzerine hazırladığımız Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkileri sohbetlerimizin bu bölümünde kişinin Rabbi ile ilişkisinin onun bütün ilişkilerine nasıl tesir ettiğini ve her şeyin nasıl o perspektiften şekillendiğini anlatmaya çalışacağız. ve bütün ilişkilerimizin mihverinde aslında kulun Rabbine nasıl baktığı, Rabbinden gelene nasıl baktığı ve Rabbi hakkındaki kanaatinin iç dünyasında, kendi iç dünyasında nasıl olduğu ve onu bütün algılarının merkezine koyup koyamadığı meselesini konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Öncelikle çok basitçe ifade etmek gerekirse kişinin Rabbi ile ilişkisinin Üç temel boyutu olduğunu düşünüyorum. Tabii bu başkalarına göre başka şekillerde de tasnif edilebilir. Başka perspektiflerden başka tasnifler mümkündür ama biz insan ilişkileri açısından bakalım. İnsan ilişkilerine yansıması açısından bakalım. Birinci boyut itikadi ve düşünsel boyut. Yani Rabbimiz hakkında neler düşünüyoruz, neler biliyoruz ve onu zihnimizde nasıl bir yere oturtuyoruz? Neye inanıyoruz? Allah inancımız nasıl? Bu konuda... Ee, diyeceksiniz ki yani bunu bilemeyecek ne var? İşte Allah'ın varlığına inanıyoruz, birliğine inanıyoruz, bu kainatı yoktan var ettiğine, e, bizi bizim de yaratıcımız ve Rabbimiz olduğuna ve onun huzuruna çıkıp hesap vereceğimize ve ile hiturca on yani dönüp ona onun huzuruna varacağımıza inanıyoruz diyeceksiniz. E, fakat detaylara gelince iş bu kadar kolay olmuyor çünkü herkesin zihninde kendi ürettiği bir Allah inancı olabiliyor. E, acizane kanaatim yani zihnimizdeki Allah tasavvuru ile Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Rabbimizin kendisine anlattığı sayısız ayet zaten Kur'an baştan sonra bunu anlatır sayısız ayette Allah Teala kendisini nasıl anlatıyor bunlar birbiriyle örtüşüyor mu yani bizim zihnimizdeki Allah inancıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılan alemlerin Rabbi işte diğer bütün evsafın sahibi olan Allah aynı mı bunu kontrol etmemiz gerekiyor Tabii bu çok zorlu bir süreç zorlu bir entelektüel süreç bunu kolaylaştırmak için bir tavsiyem var size mutlaka İsmail i Hüsna bilgisinin ee, en e, nasıl diyeyim özet şekilde bile olsa e, gözden geçirilmesinin bunu, e, bu e, kontrolü sağlayacağını düşünüyorum büyük ölçüde en azından hepimize asgari e, miktarda yetecek ölçüde sağlayacağını düşünüyorum e, Esma Hüsna biliyorsunuz Rabbimizin e, isimleri demek en güzel, onun en güzel isimleri demek ve e, meşhur Tirmizi rivayetinde 99 isim zikrediliyor bu İslam dünyasında da Esma-i Hüsna listesinden dinine meşhur olan listedir. Cenab-ı Hakk'ın yüzden fazla ismi aslında Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor ve Efendimizin bir duasında geçtiği üzere onun kendisine saklayıp bize bildirmediği sonsuz sayıda isimlerinin de olduğunu öğreniyoruz oradan. Fakat biz bu 99'la yetinelim yani bir çerçeve çizmek için kendi çabamıza. Bu konuda tabii benim şu anda bu, bu detaya girmem mümkün değil ama size tavsiye edebileceğim bir eser var. Ali Osman Tatlusunun Esma Yusnaş şerhini bu perspektiften okumanızı hararetle tavsiye ederim yani ben nasıl bir Allah'a inanıyorum? Onun benim kafamdaki bu tasavvurun hatalı noktaları var mı? Eksik tarafları var mı? Ve bu inanç bana yansıdığında, benim ahlakıma yansıdığında ben nasıl bir insan olurum? E, bu bizim bütün ilişkilerimizin kalkış noktasını oluşturuyor kıymetli dinleyiciler. Bu bakımdan e, bu çaba boşa, gide yani boşa gidecek bir çaba değil. Hem bütün ilişkilerimizin rengini değiştirecek, mahiyetini değiştirecek e, ve bizim e, kendimizi görmek istediğimiz ahlakı bize kolaylaştıracak bir çaba insan ilişkileri açısından. Fakat ondan da önemlisi bizim inancımızı tahsih edecek, takviye edecek ve Allah inancına sahip bir insanda olması beklenen rıza ve teslimiyet noktasına bizi çok daha etkili ve kolay bir şekilde götürecek bir çaba. Bu bakımdan onu hararetle tavsiye ediyoruz. Yani Allah ile ilişkimiz deyince önce bu ilişki herkesin aklına hemen ibadetler falan gelir ama öncelikle inanç boyutu var çünkü ee, i̇nanç öyle bir şey ki yani oradaki en ufak en ufak bir hata, en ufak bir çatlak, en ufak bir gevşeklik sizin bütün davranışlarınıza çok derin çatlaklar, çok derin yarılmalar olarak yansıyacaktır. Bu bakımdan her zaman ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulü. Ee, Nisa suresinde biliyorsunuz. Ey iman edenler Allah'a ve Rasulüne iman edin ayetini de bu perspektiften bakarak e, hep bu imanı gözden geçirmek, kontrol etmek, yenilemek, tazelemek, pekiştirmek gerektiğini anlıyoruz. Bunu hatırlatarak başlayalım. İkinci boyut e, Rabbimizle ilişkilerimizde ikinci boyut ameli boyut. Yani e, şimdi e, bütün bu aşamaları geçtiğimizi farz edelim itikadi anlamda. Yani çok düzgün bir Allah inancına, sahih bir Allah inancına kavuştuk. Elhamdülillah efendim onun... E, bütün boyutlarıyla iç dünyamızda hissediyoruz şimdi bunun davranışlarımıza yansıması çünkü en başlarda anlatmıştık hatırlayacaksınız bir davranışın duygu ve düşünce aşamaları var yani önce iç dünyamızda bir fikir oluşuyor sonra o duygularla pekiştiriliyor ondan sonra davranışa dönüşüyor herhangi bir davranış bu aşamalardan geçerek oluşuyor ibadetler de işte Allah'a olan kulluğumuzla. Cenab-ı Hakk'a sahih inanç ve onu kalbimizin en derin noktalarına kadar çok derin bir sevgiyle sevmek çok büyük bir bağlılıkla bağlanmak yani duygusal bir destekle o inanç pekiştirildiğinde bizde davranışlara dönüşecek peki şöyle düşünelim yani biz tabi bu kültürün bu medeniyetin bu dinin içine doğan insanlar olduğumuz için nasıl bir nimetin içinde olduğumuzu bilmiyoruz siyer okuyanlarınız bilirler Efendimiz'in hayatından önce yani cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nda hanifler var sayıları çok az da olsa şirk koşmayan Hz. İbrahim'in dini üzere devam etmeye çalışan itikadi anlamda fakat ameli olarak ne yapacağını bilemeyen insanlar onlardan şöyle bir rivayet var ey Rabbim sana nasıl kulluk edileceğini bilseydim öyle kulluk ederdim diyorlar. Dolayısıyla bir insanın yani Cenab-ı Hak'ta bu kadar yakın bir ilişki iç dünyasında hem zihnen hem kalben kurduktan sonra ona nasıl kulluk edeceğini Allah tarafından kendisine öğretilmiş olması çünkü burada bu bilginin tek taraflı olması kaçınılmazdır. Yani biz Rabbimize Nasıl yaklaşacağımızı kendi kafamıza göre kendi hayalimize göre kendi e, nefsani veya fikri e, heveslerimize göre e, organize edemeyiz bu ilişkiyi çünkü burada bu ilişkide biz kuluz yani. Ee, Cenab-ı Hak bizim sahibimiz, yaratanımız ve bizimle onun arasındaki o metafizik ilişkiyi e, nasıl olması gerektiğini bütün detaylarıyla bilmek ancak onun yapabileceği bir şey. Yani bizim o boyuta aklımız ermeyeceği için, gücümüz yetmeyeceği için yani nasıl ibadet edebiliriz mesela Allah neyden razı olur, ben ona nasıl ibadet edersem nasıl ona yaklaşabilirim bunu ancak o bildirdiği zaman biz bilebiliyoruz. Bu yüzden bilirsiniz mesela İslam hukukunda. İçtihada kapalı olan alan ibadetler alanıdır. Yani bu alanda içtihat yapılmamasının sebebi çünkü bu alanda insan aklını söyleyebileceği bir şey yoktur. İbadet tamamıyla e, metafizik e, bir ilişki biçimidir. ve Dolayısıyla metafiziği de bilen yani bütün alemleri bilen, bütün yaratılış aşamalarını bilen e, ve varlığın bütün katmanlarını bilen ee, bu varlığı yoktan var eden Allah'ın bizden istemesiyle veya şekillendirmesiyle yürütebileceğimiz bir alan. Dolayısıyla kulluk Cenab-ı Hak'ın bizden istediği şekilde ona kulluk etmek demek. Bunun da iki boyutu var. Ee, bildiğimiz formal manadaki ibadetler işte namaz, uruç, hac, zekat e, ve diğer e, hadislerle bize öğretilen ayet ve hadislerle öğretilen ibadetler. Bir de bütün günlük hayatımızı işgal eden Cenab-ı Hakk'ın bir kulu olmak bilinciyle yaşamamız yani ahlak diyebileceğimiz daha yaygın günlük hayatın her aşamasında kulluk bilinciyle yaşamak. Bu ikisi de birbirini tamamlayan süreçler ve birisi ötekinden kopuk olamayacağını mesela işte Ankebut suresinde namaz insanı kötülüklerden alıkoyar ayeti kelimesiyle de anlıyoruz. Yani namaz kıldığınız Allah'a formal manada ibadet ettiğiniz ve bu ibadetlerin zirvesi namazdır. Hepsini cem eder, bütün ibadetleri cem eder namaz. Buna devam ettiğiniz sürece sizden günlük hayatta da beklenen bir Seviye var yani bunu bu namazın doğal sonucu olarak siz bazı e, olumsuz durumlardan ve e, Allah'a kul olduğu bilincini taşımayan insanlardan beklenebilecek bazı davranışlardan korunmuş olmanız lazım. Onlardan uzak durmanız lazım. Namazın doğal sonucu budur diyor ayet kelime bize. Burada bir parantez açayım. İnsanın ilişkileri konusu değil ama çok sorulan bir konudur. İşte hem namaz kılıyor ama hem de ahlaki açıdan ne kadar kusurları var, ne kadar eksikleri var, bu nasıl namaz falan diye bazen namaz kılana, bazen de namaza Yöneltilen eleştiriler var sanki namaz o fonksiyonu icra edemiyormuş gibi bir eleştiri var. Benim o eleştiriye verdiğim cevap şudur ya bir de namaz kılmasaydı yani burada namaz tabi temsili bir şey yani ya Allah'a saygı duymasaydı ya ahirete inanmasaydı ya Allah'tan korkmasaydı ya Allah'a e, döneceği bilincinde olmasaydı hesaba mizana inanmasaydı bu insan o zaman neler yapacaktı bir hayal edin yani dolayısıyla e, o namazın yine de onu koruduğunu düşünelim çünkü biz insanları sayı doğrusu üzerinde şu anda bulundukları noktada görüyoruz halbuki o noktaya nereden geldiklerini göremiyoruz e, bilemiyoruz Dolayısıyla da zannediyoruz ki o namaz işe yaramamış Halbuki böyle bir şey o ayet kerimeye göre imkansızdır yani yine de biz ondan daha iyisini beklediğimiz için bir temenni olarak kabul ediyoruz bu itirazı üçüncü boyut Cenab-ı ilişkilerimizin dediğim gibi bir itikadi boyutu var bir ameli boyutu var bir de sosyal boyutu var sevgili arkadaşlar sosyal boyut işte bizim asıl konuşacağımız yani konumuz itibariyle asıl konuşacağımız alan burası yani siz e, Allah'a çok kuvvetli bir şekilde inanıyorsunuz işte bütün esmasıyla e, Kur'an-ı Kerim'de kendisini nasıl anlatıyorsa o şekilde yani zihninizdeki Allah ile Kur'an'daki Allah örtüşüyor mu diye lütfen kontrol edin e, bunu işte Kur'an mealini bir tefsirini baştan sona okuyarak da yapabilirsiniz e, efendim örtüştüğünü farz edelim yani düzgün bir şekilde inanıyorsunuz olması gerektiği şekilde i̇şte ona kulluk göstergesi olan ibadetleri bu inancın doğal sonucu olan ibadetleri ve günlük hayattaki kulluğa da riayet ediyorsunuz fakat ilişkilere gelince ilişkilerde işte çok bencilsiniz çok narsissiniz efendim sizi tenzih ederim, herhangi bir kişi için söyleyelim, çok narsist, çok bencil, işte çok kavgacı, çok çıkarcı e, vesaire. Yani böyle bir şey mümkün mü? Bakın burada ciddi bir çelişki var. E, dolayısıyla yani Allah inancı, ee, ve o inancın işte bütün gerekleriyle zihnimizde ve kalbimizde yer etmesi e, nasıl bizi doğal olarak o Allah'a kulluk etmeye sevk ediyorsa yine doğal olarak diğer insanlarla yani Allah'ın diğer kullarıyla ilişkilerimizde Allah'ın bizden neler beklediğini dikkate alarak davranmaya sevk eder. Şunu kabul ediyorum yani e, insanlar duygusal anlamda eşit değildirler yani işte Clifford Morgan'dan bir alıntı yapayım mesela çok etkilenmiştim ilk okuduğumda Clifford Morgan diyor ki insanlar eşit e, duygusal aşamalarda düzeylerde doğmazlar gerçi bugün eğitimciler herkesin böyle bomboş bir ve eşit bir şekilde dünyaya geldiğini sanki adeta savunuyorlar ve e, her eğitimin her şeyle e, yani bütün o kişisel gelişimin eğitimle mümkün olabileceğini ve istediğimiz şekli verebileceğimizi söylüyorlar ama yine de e, yaratılıştan gelen bir takım özelliklerin e, belirleyici olduğunu düşünen az sayıda da olsa araştırmacı var ben de o kadar. Ben acizane. E, Clifford Morgan da işte onu söylüyor. Diyor ki mesela bazı insanlar diyor biraz daha böyle sert, biraz daha e, katı. Hatta aynen bu ifade geçiyor. Daha az merhametli doğabilirler mi? Yani doğuştan böyle bir özellikle dünyaya gelebilirler mi? Evet gelebilirler diyor. E, fakat diyor bu kötü bir şey değildir. Bakın burası çok önemli. Çünkü Allah'ın yarattığı hiçbir şey kötü değildir arkadaşlar. Yani... Biz onu kötü, onun içindeki kötüyü açığa çıkarabiliriz veya onun içindeki iyiyi açığa çıkarabiliriz. Yani hem kendimizde hem başkalarında. Eğer diyor bu insanı diyor iyi eğitirseniz başarılı bir cerrah olur, kötü eğitirseniz kiralık katil olur diyor. Dolayısıyla yani. E Yaratılıştan gelen bir takım özelliklerimiz, işte o Allah inancı, sorumlu Allah'a karşı sorumluluk bilinci yani takva ve Cenab-ı Hak'ın bize bildirdiği Kur'an-ı Kerim'deki bütün nelerden razı olup nelerden nelere gazap ettiği bilgisi bizim bütün ilişkilerimizi yani sosyal hayatımızı da doğal olarak yönlendirmesi gerekir. Bu açıdan bütün ilişkilerimize Allah inancı perspektifinden ve yani buna Allah ne der? Allah katında bunun karşılığı nedir? İşte ben annemle akrabalarımla, kardeşlerimle böyle yaşarsam, böyle davranırsam ya da işte ne bileyim e, bu kadar çıkarcı olursam iş hayatında bu kadar başkalarını sömürürsem ne olacak bunun sonu e, demeniz gerekir Bunu, bu sağlıklı bir zihin böyle işler yani tabi bunun e, sürekli pekiştirilmesi de gerekir arkadaşlar çünkü e, hayat bizi yani dünya biliyorsunuz yine Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre çok cazibelidir, çok çekicidir, menfaatler işte bir takım hazlarımız var, e, elde etmek istediğimiz bir takım çıkarlar var ve bunlar çok güçlü. Bu istekler çok güçlü içimizde. E, ahiret ise çok uzak. Yani ne zaman gideceğiz Allah'ın huzuruna? Epey var yani oraya ve onu telafi edebiliriz sanki. Hani şu anda yaptığımız yaptığımız hataları telafi edebiliriz gibi bir aldanış. Zihnimiz e, e, bizi böyle aldatabiliyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'e göre eee velayahu rannakum billahil garur diyor. Rabbimiz yani şeytan insanı Allah ile bile aldatıyor yani Allah affeder işte bak küçücük bir sevaptan işte ne büyük günahları affettiğine dair rivayetler var onları filan önümüze çıkarır dolayısıyla arkadaşlar hani o dünyevi insanlarla ilişkilerimizi zedeleyen o nefsani ve dünyevi tutkular kontrol altında tutabilmek için daima bizim e, nasihatla, dinle, din, e, Kur'an'la, sünnetle, peygamberlerin örnekliğiyle zihnimizi beslememiz gerekiyor. Şimdi bunlardan birkaç tanesini size aktarmak istiyorum. Yoksa gerçekten bütün Kur'an-ı Kerim baştan sona bunlardan bahsediyor. Mesela Bakara suresi 153. ayet-i kerimede e bilah, Ya eyyühellezine amenüsta'inu sabri ve salahı innallâheme assabirin diyor. Çok meşhur bir ayettir bu. Ey iman edenler Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin ve bilin ki muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi Allah sabredenlerle beraberdir bizim zihnimize kazındığında bunu devamlı hatırladığımızda bakın halim olabilmek reaksiyoner olmamak daha başlarda anlattığım ilk videolarda anlattığım öfkemizi kontrol edebilmek kendimize hakim olabilmek ne kadar kolaylaşacak öyle değil mi? bu arada sabır maddesini de lütfen İslam Ansiklopedisinden okuyun sabır bizim zannettiğimiz sabır değil e, halk arasındaki sabır biraz böyle eziklik içeren boyun eğme içeren bir tutum oysa İslam'daki sabır arkadaşlar doğru olanı yapabiliriz yaparken karşılaşacağımız zorluklara göğüs germek demek. Yoksa yani e, zalimin zulmüne boyun eğmek demek değil. Geçiyorum. Maide suresi 54. ayet-i kerimede bu da Uzunca bir ayeti i kerimedir. Burada da Rabbimiz e, sevdiği insan tiplerini anlatıyor. Yani kimleri, e, Allah kimlerden razı. Şimdi bakın az önce ne dedim? Eğer inancımız hem duygusal hem zihinsel olarak e, çok e, kuvvetliyse o zaman bir arayışa giriyoruz. Yani ben bu kadar e, önemsediğim Rabbimi nasıl razı edebilirim? Acaba o ne, neyden hoşlanıyor? İşte bunu vahiy olmadan bulmamız imkansız ve bu per, bu perspektiften bütün insan ilişkilerimize baktığımızda e, müthiş bir kalite kendiliğinden geliyor yani her ilişki için tek tek düşünmemiz gerekmiyor. Mesela işte bu ayet kelime de Maide 54'te Cenab-ı Hak eğer siz dininizden dönerseniz Allah öyle bir kavim getirir ki Allah onlar Allah'ı seviyor, Allah da onları seviyor. Yani Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen bu insanların özelliklerini de şöyle sayıyor. E alel mu'minin e izzetin alel... Kafirin, müminlere karşı çok alçak gönüllü, kafirlere karşı çok onurlu ve diktirler. Yüce Hidûne fi sebilillah, Allah yolunda cihad ederler, gayret ederler, üretken, çalışkan, mücadelecidirler. Ve lâ yehâfûne levmetelâim ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İlk özellikler de bütün bu saydıklarım insan ilişkileriyle ilgili olmakla birlikte en çok beni etkileyen, Hiçbir kınayanın kınamasından korkmamak yani insan ilişkilerinde doğru olanı yapmak için yaparken e, ihtiyaç duyduğumuz motivasyon ne kadar bakın kuvvetli bir şekilde bu ayet-i kerimede var. Biliyorsunuz işte e, meşhur şairimiz İsmet Özel'in de ifadesiyle ne derler diye bir tanrı var ya ve insanlar o tanrının sözlerini Beklentisini çok fazla önemsiyorlar o, o derecede yani sanki bir tanrı gibi bizim davranışlarımızı yönetebiliyor insanlar ne derler düşüncesi Kur'an-ı Kerim'de işte Cenab-ı Hak mesela siz Cenab-ı Hak'la ilişkinizi önemsiyorsanız ne derler diye artık bir daha düşünmüyorsunuz bu ayet-i kerimeye göre efendim mesela e, En'am suresi 17. ayet-i bu epey bir yerde geçen bir ayettir Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçer eğer Allah size bir zarar vermek isterse onu ondan başkası gideremez ve eğer o size bir hayır vermek isterse onun her şeye gücü yeter yani hiç kimse de onu engelleyemez diyor ayet-i kerime şimdi bu da bakın insanlar arası ilişkilerde ilkelerimize göre hareket edebilmek için başlarda bahsettiğim o ilkesel davranışı koruyabilmek için ne kadar önemli yani insan İnsanlardan gelecek menfaate veya zarara odaklanma, yani kar amaçlı ve korku odaklı yaşama diyor bize ayet kerime sen ilke odaklı yaşa çünkü sana karı da zararı da verecek olan Allah'tır ve onun vereceğine hiç kimse engel olamaz diyor bir başka ayeti kerime Nahil suresi 23. ayeti kerime ve yu e, hiç kuşkusuz ki Allah sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilmektedir diyor yani bütün iç dünyanızı ve neyi niçin yaptığınızı bilmektedir bu, bu da Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçen bir ifade ben bir bir tanesini söylüyorum. Şimdi düşünün bütün ilişkilerinize benim içimden geçen niyetleri, işte insanlar hakkında ne düşündüğümü, hangi amaçla onlara iyi ya da kötü davrandığımı hepsini biliyor Allah Teala. Bu perspektiften bakmış oluyorsunuz. Mesela Fatır suresi 10. ayette "Men kenne yureedul izzete felillahi'l izzetu cemia" bu da çok yerde geçer, birkaç yerde geçer. Kim izzet ve üstünlük, şeref, haysiyet peşinde koşuyorsa bilsin ki izzet bütünüyle Allah'a ait diyor dolayısıyla yani o saygınlığı nerede arayacağız şerefi nerede arayacağız korunmayı mesela bir önceki ayete göre korunmayı nerede arayacağız daha önceki ayete göre sevgiyi muhabbeti nerede arayacağız bunları bize öğretiyor bu ayetler dolayısıyla arkadaşlar işte bu perspektiften baktığımızda biz hangi perspektiften Allah benim dostumdur, en büyük yaratıcımdır, dostum. İnne Allahu veli yulle dine amen o. Benim dostumdur. Benim hidayet rehberim onun sözleridir. Efendim ve ben onun huzuruna varacağım, orada yargılanacağım diye düşünerek bütün insanlarla ilişkilerimize baktığımızda takdir edersiniz ki ilkesel davranmak çok daha kolay olacak. Allah'a emanet olun. Bir sonraki sohbette ahiret inancının e, ...bu ilişkileri nasıl etkileyeceğini konuşmaya çalışacağız.